Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah mahsustur. O Rahmandır. Rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yarattıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O Rahimdir. Yarattıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Hesap gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve da bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet. Gazabına uğrayanların ve sapıtmışların yoluna değil,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 Rab'lerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşa erenler de onlardır. O, görünen ve görünmeyen alemleri bilir. O, onların ort ortaya koştukları şeyden pek yücedir. De ki, Ey Rabbim, eğer onlara vaad olunan azabı bana gösterecek isen, beni o zalimler guruhu içinde bırakma ya Rabbi. Muhakkak ki, biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz. Sen onların kötülüklerini en güzel hasletlerle, şirk ve inkarlarını en güzel tevhid delilleriyle def et. Onların yakınlaştırdıklarını, biz daha iyi biliriz de ki ey Rabbim şeytanların verdiği vesveselerden sana sığınırım de ki ey Rabbim şeytanların verdiği seselerden sana sığınırım Onların yakıştırdıklarını biz daha iyi biliriz de ki ey Rabbim şeytanların verdikleri vesveselerden sana sığınırım Onların yanımda bulunmalarından da ''Onların yanımda bulunmalarından da Ya Rabbi sana sığınırım.'' olan Allah'ın adıyla. Şanı ne yücedir onun ki mülk elindedir. O her şeye kadirdir. Hanginiz daha güzel işler yapacak diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da O yarattı. O'nun kudreti her şeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde O yarattı. Rahman'ın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi gözünü. Haydi çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir. Kusur bulamamaz. Hor ve hakir olarak o göz sana geri döner. O göz bitkindir artık. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar içinde birer alevli ateş azabını hazırladık. Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederin. Ardından mahlukatın en hayırlısı Belalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiririm. İnsan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 Bir başka menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş, yüzde 99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için, koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana Hakiki mağbud olacak Yalnız her şeyin Dizgini elinde Her şeyin yanında Nazır Her şeyin hazinesi Yanında Her mekanda hazır Mekandan münezzeh Açdan müberra Kusurdan mukaddes Nakstan mualla bir kadir zülcelal, bir rahim Üzülcemal bir hakim üzül kemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat insaniyeyi ifa edecek ancak, nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse, mağbudiyete layık yalnız O'dur. İşte ey insan! Eğer yalnız O'na olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen,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 Sen mühelle geceler sevgili dinleyiciler Saatlerimiz e, 03.10'u gösterirken Yine sizlerle beraber Bir gece yolculuğu programdayız inşallah e, Tohum olması adına e, Temel olması adına İnşallah e, Malum insan sadece istiyor Ancak istemek var Çünkü Bizler şartları Bizler zeminleri oluşturamayız Bunları yapma gibi bir gücümüz Bir e, potansiyelimiz yok Sadece ve sadece var olan tek şey acizimiz. Ve bizler de gerçekten bu acizlikle eğer yapabiliyorsak bir şeyler yapıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Herkes kendi iç dünyasında her şeyin farkında ki acizliğimizi şefaatçi şef yaparak, günahkarlığımızı yine şefaatçi şef yaparak gecenin bu vaktinde bu duyguların en e, artık alıcıların en açık olduğu dönem diyelim, vakit diyelim bu vakitte tohum olması adına, dediğimiz gibi temel olması adına yine programımızda bazı dileklerimiz, bazı isteklerimiz inşallah o zaten istememizi istiyor. Bu arzuyu, bu duyguları bize vermiş. Ve bizler de bu yol üzere hepimiz sevk ediliyoruz. İnşallah bugün de bu güzel gün yüzü su hürmetine, bu yoğun gece yüzü su hürmetine bizler de isteyeceğiz. Çünkü ne kadar ihtiyacımız varmış ki demek ki e, gecenin bu vaktinde ve dahi ne kadar ihtiyacımız varmış ki ona isteme arzusunu bize veriyor. Demek ki eksiklerimiz var, demek ki yanlışlarımız var, demek ki oturması gereken yerler var ki istemek arzusunu bize vermiş. Yani bir tohum toprağın altına girdiği vakit çürüye de bilir, meyve de verebilir. İnşallah bizi yoktan var eden bizim meyve olmamız adına bizi bir yola sevk etmiştir. Ve dualarımızla bizler bu yolu istemişizdir. O bize bu yolu bahşetmiştir. Ve bu yolda meyve verme adına da istememizi istemiştir. İnşallah bizler de bu amaçla, bu duygularla, İstiyoruz ondan ki hep istediğimiz malum istediğimiz insanda iki cihet var diyor ya birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiili cihettir diğeri tahrip adem şer nefi infial cihetidir ki işte birinci cihet itibariyle dağlardan yerlerden göklerden yani nerelere gidiyor ikinci cihet itibariyle nerelere gidiyor hoş tabi e, yapma noktasında güzellikler noktasında bunları da biz beceremiyoruz ama bizde öyle bir potansiyel var ki tahrip ciheti çok çok daha yüksek ancak bizim isteğimiz bizim arzumuz hani birisinin ifade ettiği gibi gölge etme başka ihsan istemem en azından hiçbir şey yapamıyorsak gölge olmayalım yani hiçbir şey yapamıyorsak Yolda durmayalım da gidenlere engel olmayalım Engel olmayalım Gölge olmayalım Çünkü insanda gerçekten çok farklı e, duygular var O duyguların ya bir tarafı şeytanla kontak halinde Oradan telepati oradan irtibata geçiyor Veyahut melekle irtibat halinde Orayla ilhamlarını oradan alıyor Bizlerin amacı, bizlerin duası Rabbim'den İnşallah melek ile olan irtibat Yani müsbet olan boyutumuzun daha güçlenmesi Menfi olan boyutumuzun gitmesi, eksilmesi Ancak tabi bunu dua ederken de Yoktan var eden imtihan sırrı içerisinde Bazı özelliklerimizi inkişaf ettirecek Yani o özelliklerimizin Törpülenebilmesi için Önce onların bir baş göstermesi lazım Yani menfi cihetlerimiz eğer ki Törpülenecekse Bazı menfi özelliklerle Yani karşımızdaki bir insanla Veya karşımızdaki bir olayla Karşılaşacağız O karşılaştığımız olay Bizdeki menfi damarları açacak Bakalım Oradaki pozisyonumuz ne olacak Bunun imtihanını Yani eğer ki biz insan olma Adına ee, ve dahi güzellikler adına yola çıktı isek kötü olaylar bizlerle karşılaşacak ve bakalım onlar karşısında hangi özelliklerimiz açığa çıkacak eğer iyi özelliklerimiz açığa çıkarsa güzel ama kötüler çıkarsa onların da bir amacı vardır ki onların da amacı onların törpülenmesidir işte bu noktada bir cihadımız var bu noktada e, gücünü mana yönünden kullanma olan bir sanatımız var. Bir sanat anlayışımız var. Hani her şey sanattır. Her şey bir açıdan, her şeyin bir açıdan bir sanatsal yönü vardır. Mesela konuşmak bir sanattır. Veyahut bakış bir sanattır. Veyahut aşk bir sanattır. Özlem bir sanattır. İnsanın kendisi bir sanat. İnsani vasıflar birer sanattır. Eğer insanda da bu mücadele duygusu varsa buna Cihat denirse eğer İslami literatürde Bu da bir sanattır Bunun da ayrı bir özlemi Ayrı bir estetiği Ayrı duygu bağlantıları vardır ki Hakikaten Sanat adına cerrahi bir operasyondur bu Yani bir Kütük düşünelim Bu kütükte veya bir ağaç düşünelim Bu ağaçta fazlalıklar vardır Budanması gereken yerler vardır ki Estetik kazansın Belli operasyonlarla onun gitmesi gerekiyor. İşte o cihat, işte o belli estetik kazanabilmesi için o ağacın yapılan darbeler, vuruşlar, kesmeler bir cihattır ki inşallah bugün birazcık da bunun üzerinde duracağız. İnsanın insan olma adına güç ve takatini sonuna kadar sarf ederek her türlü meşakkati göğüsleyip belli bir Hedefe yürüme manası da vardır bunda ki işte belli hedefe yürüme budur. Çünkü gerçekten bizdeki duygular yani insan denilen varlıktaki duygular eğer ki istikamet noktasına kanalize edilmezse kendi kendini yer bitirir. En basitinden ee, bir kıskançlık duygusunu alalım ele. En basitinden bir haset duygusunu alalım ele. Eğer ki bu duygu istikameti bulamaz ise insan kendi kendisini yer bitirir. Engel olabilir. Çok dikkatli olmak gerek. Yani her duygunun akması gereken bir gön var. Eğer ki doğruya kanalize edilmezse keskin sirke küpüne zarar. Yani asiti iç edebiliriz. Asiti Temizlikte de kullanabiliriz. Bir atomu patlatabiliriz. Bir atomu termik santralde de kullanabiliriz. Her şeyin müsbet ve menfisi var. Yalnız bazı şeyler vardır ki insanı çok seri bir şekilde yıkıma götürür. Onların çok acil bir şekilde operasyona ihtiyacı vardır. Hem keşiye zarar verir hem de Gidilen yoldaki istikamet almak isteyen insanlara zarar verebilir. Bunlardan bir tanesi kıskançlıktır. Birileri bir şeyler yapar, Allah adına çok güzel şeyler yapar. Ama insanda öyle bir damar vardır ki kabul edemez. Niye ben yapmadım der, niye bende yoktum der. Bunu der yani insan. Nefis bunu söylettirmeye çalışır. Herkesin farklı boyutlarda imtihanı vardır. Kimisi çok büyük sulara aşar. Çok büyük sulara aşan bir insan küçük bir suda da boğulabilir. Bu dünyada olmazlar olur. Bu dünyada son ana kadar cennetliksinizdir. Son anda yaptığınız bir şey sizi cehenneme, Allah muhafaza. veya hep cehennemliksinizdir. Bunu bilemiyoruz. Bizler neticenin ne olacağını, nereye gideceğimizi, nereye varacağımızı bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey onun rahmeti, bildiğimiz tek şey onun bizi affedeceği diye umuyoruz, diye bekliyoruz, diye arzuluyoruz. Onun rahmetine inanıyoruz ve güveniyoruz ki böyle bilmek zorundayız. Ancak böyle bilir ise kurtulacağımızı biliyoruz. Çünkü o bize bildirmiş ki, kulum beni nasıl bilirse ben ona öyleyim diye. Bu açıdan, Ya Rabbi biz seni, Affedici olarak biliyoruz Ya Rabbi biz seni Bizi bırakmayacak olarak Biliyoruz Bizi bırakmayacak olan olarak seni biliyoruz Biz seni öyle biliyoruz ki Sen bizi bırakmayacaksın Biz seni öyle biliyoruz ki Sen bizi hep seveceksin Biz seni öyle biliyoruz ki Sen bizim Rabbimizsin Sen bizim eğiticimizsin Her şartta bizi eğitirsin Yağmurlu ortamda, çöllü ortamda, bataklıklı ortamda Her türlü zeminde bizi eğitirsin Ama bataklıkta bizi bırakmazsın Bizi yalnız bırakmazsın Bizi nefsimizle bırakmazsın Bizi her an bir annenin bebeğini gözetlemesi gibi Onun şefkati gibi Ve dahi o şefkatten O şefkat sadece bir damladır Seninki denizler üstüdür Onun gibi sen bizi koruyup gözetirsin, sen bizi bırakmazsın, sen bizi istihdam edersin, diye bekleriz, diyebiliriz. Ve bunu deriz. Sen bizi istihdam edersin deriz. Sen bizi seversin deriz. Biz seni böyle biliriz. Ve sen de bildiğimiz gibisindir. Çünkü bunu sen dersin. O açıdan, yoktan var eden kuluna yolları da ilham eder ancak kul arsız bir çocuktur ancak kul nankördür ancak kul bile bile günahı işleyebilir bile bile günahı yapabilir ve yapar da ama o yoktan var eden yine onu sevk eder yine onu affeder yine onu tabiri caizse bağrına basar onu bırakmaz diyebiliriz biz seni. Bildiğimiz şeylerde duamızdır. Bildiğimiz şeylerde arzumuzdur. Bildiğimiz şeyler de bilmeye çalıştığımız şeylerdir aslında. Hasılı kelam insandaki o kıskançlık duygusu, haset duygusu, niye bende yokum duygusu insanı en çok çökerten, sistemi allak bullak eden, sisteme virüs üstü virüsler sokan ve hart disketi çökerten bir duygudur ki, Rabbim duamız, sen bu duyguları, bu menfi duyguları bizden uzaklaştır. Bu menfi gibi görünen duyguların istikamet noktası neresi ise sen bu duygularımızı oraya kanalize et ki, çünkü gerçekten şeytan bu noktada da bizlerle uğraşabilir ve uğraşıyordur. Ve uğraştığı için de, Allah muhafaza, bu duadan mahrum olan insanlar belki, o duygunun gelmesiyle dua vaktinin geldiğini anlayamayan insanlar belki, çok zaman engel teşkil etmiş olabilirler, çok zaman sebepler noktasında sistemi göçertmiş olabilirler, başka sistemleri çökertmiş olabilirler. ''Ya Rabbi bu duygulardan biz sana sığınıyoruz. Bunlar şeytandandır. Bunlar negatif ajanlardandır. Biz bunlardan korkuyoruz ve sana sığınıyoruz. Ve biliyoruz ki herkesin kulvarı farklı ve biliyoruz ki herkesin yapısı farklı. Herkes çok farklı şekillerde imtihan ediliyor ve biliyoruz ki herkesin hizmet alanı çok farklı.'' Dediğimiz gibi bu duygu insana bir yerden yapışabilir. Bu duygu insana bir yerden musallat olabilir. Bir yerden imtihan penceresini açar. Çünkü siz yola insan olmak adına çıkmışsınızdır. İnsan olmak adına çıkan bir insanın karşısına çok engeller çıkacaktır. İşte bu engelleri aşma, bu engelleri yıkma, bu engelleri görmeme, bu engellerin zaman zaman örümcek ağı olması veya zaman zaman betondan duvarlar aşılmaz duvarlar gibi görünmesi tamamen içiyle yapmış olduğu cihada Rabbi ile olan intisabına bağlı. Bugün cihad denilince akla gelen manalardan bir tanesi budur. Yani Allah yolunda verilen kavga. İçe doğru ve dışa doğru olmak üzere iki cephede ceryan ediyor ki madde ve mana planında her zaman sürekliliğini gösteriyor. E normaldir çünkü her şeyin ikili yapısı var. insanın da ikili yapısı var. İstikamete girmenin de ikili yapısı var. Birbirinden ayrılmaz parçalardır bunlar. Ve içe doğru verilen mücadeleyi İnsanın kendi özüne erme gayreti, dışa doğru verilen mücadeleyi de başkalarını özlerine erdirme ameliyesi olarak tarif edebiliriz ki bunlardan birincisi işte bildiğiniz gibi büyük cihattır. Diğeri küçük cihat deniyor ki insanın kendi özüyle olan engelleri aşıp nefis marifetine ve neticede marifetullah'a ve onun da neticesinde zevki ruhaniye ulaşması. Bunların mertebeleri var, bunların dereceleri var ve bunların da zorlukları var. Bunlar içinde karşımıza öyle engeller çıkacak ki, eğer ki yalnız ona olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. İnsanda kıskançlık damarı vardır, kıskanır. İster ki Sadece kendisi yapsaydı bir şeyleri. İster ki, böyle ister yani bu duygu Allah'ın vermiş olduğu bir duygudur. Ve Allah da aslında bir manada kıskançtır diyebilir miyiz? Kulunu kıskanır diyebilir miyiz? Şu açıdan diyebilir miyiz ki Allah bir gönülde iki sevginin olmasını istemez. Düşünebiliyor musunuz Allah'tan başka birisini sevdiğinizi? Sevdiğiniz bir insan var Kocanız Aşık olduğunuz bir erkek var Onu çok seviyorsunuz Yolda giderken Onun duygusunun Veya düşüncesinin veya gözünün Bir başkasına kayması sizi kıskandırabilir Bu duygu insanın fıtratında vardır Güzel bir duygudur Bir manada istikamet noktasında İstikamet noktasında Ama menfi noktada da Musallat olabilir ki bunu atmanın en güzel yolu eğer yalnız ona abdolsan bütün mahlukat üstünde mevki kazanırsın. Sen sadece ona abdolsan sen her şeyden üstün olursun. Bütün mahlukatın üstünde mevki kazanırsın. Geçenlerde birisi diyor ki bir şey anlatırken heyecanlanmayın veya bir şeyi anlatırken öyle bir duygu atmosferi içerisine girin ki Kendinizi fil olarak görün, çok büyük olarak görün, diğer insanları karınca gibi görün. Bu şekilde hükmedin. Bunun olabilmesi için insanın taşımış olduğu davanın, yapmış olduğu işlerin çok büyük olması lazım ki fil nasıl suyu çeker, onu kullanır? Aynen onun gibi yani, o güçlü fil gibi güçlü olmak için öyle bir Davaya sahip olabilmek Öyle bir yere intisab edebilmek lazım ki Diğer insanları karınca olarak görebilirsiniz Şimdi diğer insanlar gibi Karınca olduğunu hisseden bir insan Ya herkes karınca Ben fili kıskanıyorum Hayır sen de fil gibi öyle bir davaya intesab et ki Öyle bir davan olsun ki Bütün mahlukat üstünde bir mevki kazan Yalnız ona abdolsan bütün her şey sana musahhar olacak. Yalnız ona abdolsan, insan olma adına, güzel ahlakların sende inkişaf etmesi adına, sende belki menfi tasallutlar olacak, ancak ona tevekkül ettiğin için, ona bağlandığın için, o duygular da istikametini bulacaktır. Yani barajının dolması lazım, barajının su ile dolması lazım, ancak su dağlardan geliyor. Ancak su çok güçlü olarak geliyor. Bu suyu sen yönlendirebilir misin? Bu suyu sen belli, yerle, belli yerlere kanalize edebilir misin? Bu güç sende var mı? Yok. Ancak ona abdolsan, ancak onu bilsen, o suya öyle bir yön verirsin ki, elinle, duanla, bakışlarınla, o su sana musahhar olur, her şey sana musahhar olur, eşya sana musahhar olur. Ve bunu bildiğin için de şunu bilirsin ki yapılan bir işte çokluk veya azlığın hiçbir emli ehemmiyeti yoktur. Yapılan işte tek önemli bir şey vardır, onun rızasıdır. Onu bilmektir, onu tanımaktır. Yaptığımız bir işi niçin yaptığımızı bilmektir. Ve en büyük cihat da belki budur. İnsanın sürekli hatırlaması gereken film, sürekli hatırlaması gereken portre, o görüntü, o şablon. Ben bu işi niçin yapıyorum? Dur, bu olması gerekir. Ve çok büyük bir cihattır. Neticeyi belirleyebilmenin cihatıdır. Suyu baraja mı akıtacaksınız? Yoksa suyu dışarıya taşıracak mısınız? Su geliyor, su durmaz gelir. Hakikat durmaz gelir. Ancak hakikat gelirken her şey kainatta zıtlığı ile yaratılmıştır. Bilgi gelir ama yanında sorumluluğu da getirir. Kadın gelir ama yanında dertleri sıkıntıları da getirir. Mutlu bir hayat gelir ama yanında ...negatif bir hayatı da doğurabilir. Allah'ın hakikatleri gelir. Ama yanında... ...şeytan ve orduları da gelir. Her şey zıplıyla gelir. Hangi bu imtihan dünyasıdır? İstidatların... ...inkişafı için bu gereklidir. Kemal noktaya ulaşabilmemiz için... ...bu gereklidir. Ancak o suyun... ...negatif dalgasını bizler... ...nasıl... ...istikamete sokabiliriz? Nasıl gelen güzel duyguları güçlendirebilir, menfi duyguları azaltabiliriz derseniz, o da ancak onu sevmekle, ona bağlanmakla, o da ancak adzimizle, o da ancak ondan istemekledir. Aksi takdirde, bu duygular bizi yer bitirir. Bu duygular sistemi çökertebilir. Birileri bir şeyler yapar, çok güzel şeyler yapar ancak sizde nefis belirir. Niye ben yapmadım? Niye ben de yoktum? Benim de hakkım değil miydi Allah muhafaza? Burada hemen ruhani operasyonlar devreye girer ki der yani bak sakin ol. Bir yerlerden bir su geliyor, büyük bir cihada giriyorsun. Büyük bir duygu yoğunluğunun içerisindesin. Şunu unutma ki, herkesin kulvarı farklı. Fabrikanın çarkları hükmündeyiz demiştin geçen hafta. Bu konudan bahsetmiştin. Hep bunlardan bahsediyoruz. Kimi çark küçük olabilir, kimi çark da büyük olabilir. Küçüklük veya büyüklük önemli değildir. Önemli olan yelkovanın ve akrebin dönmesidir. Yelkovan sünnet gibidir. Akrep Allah'ın ayetleri gibidir. Önemli olan bu saatin işlemesidir. Hakikat saatinin işlemesidir. Önemli olan hakikat saatinin içinde olmaktır. Çarkın büyüklüğü veya küçüklüğü önemli değildir. Zahire takılma. Zahire bakma Çokluk değildir Azlık da değildir Önemli olan O saati işlettirebilmek için Bir çaba sarf etmektir Yani o çarkın içi, O saatin içerisindeki bir çark Şöyle bir düşünceye saplanır ise Sapar ise Ya ben küçüğüm Pek bir şey yapamıyorum Büyük olanları kıskanma gibi bir şeyin içerisine girer ise şayet, bilmez ki belki o küçük çarkın dönmesi büyük çarkları döndürüyordur. Bunu bilemediği için kendisi de çöker, saatte de Allah muhafaza çöküşler, sistemlerin bozulması olabilir. Şunu çok iyi bilelim ki, bizler, Birbirimizin aynı hükmündeyiz. Bizler bir davayı götürüyoruz. Bu davada önemli olan bunun içinde olmaktır yani. Ama şunu unutmayalım ki, eğer biz dış cepheye bakar isek, biz bir şeyler yapamıyor gibi görünür de, bunu sıkıntı eder isek şayet, o zaman kendimizi iptal edebilme ihtimalimiz olduğu gibi, çok güzel işler yapan insanları da iptal edebiliriz, engelleyebiliriz. Çünkü hologramik evren mevzunda Allah'ın bir ayetinden bir ayetidir hologramik evren konusundan çıkan netice. Hoş bu hadise de Allah'ın bir ayetidir. Ki Allah öyle Rahman ve Rahim ki her asırda ne gibi negatiflikler tasallut oluyorsa insana hemen onun yanında güzellikleri de, onun yanında hak geldi batıl zail oldu misali, onun başına darbeleri indirecek de bir hakikati gönderiyor. Birileri bir şeyler atmıştır ortaya. Hologramik evren mevzu öyle bir ayetler sunmuştur ki, öyle hakikatler sunmuştur ki, neticesiyle hak geldi batıl zail oldu ayet her zaman tecelli ediyor. Ve orada bir neticeye varmıştık. Demiştik ki evrenin yapısında öyle bir özellik var ki bütün her şey birbiriyle irtibatlı. Sizin yaptığınız bir hata bana yansıyor, benim yaptığım bir günah da size yansıyor. Benim yaptığım iyilikler size yansıdığı gibi sizin birinizin yapmış olduğu günah da bana yansıyor. Çünkü bizler birbirimizin bir hükmündeyiz. Zannetmeyelim ki bu sadece beni ilgilendiriyor değil veya zannetmeyelim ki bu duygu sadece bana ait değil. Çünkü evrenin yapısında yine telepati dediğimiz irtibatlanma var, duyguların akışı var. Yine düşüncelerin birbirine yönlendirilmesi, birbirine sirayet etmesi var. Yani evrenin yapısında bir sinerji var. Enerjilerin akışı var. Nasıl ki bir görüntüyü siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum, bir iznilla. Aynen öyle de, bir düşünce de size gelebiliyor, bana da gelebiliyor. Havada olan bir bilgiyi düşünün, bu bilgiyi göremiyoruz. Ama o bilgi sizin de beyninize geliyor, benim de beynime geliyor. Gönderiliyor. Şeytan size de telkinde bulunabiliyor, bana da telkinde bulunabiliyor. Melekler size de telkinde bulunuyor, bana da telkinde bulunuyor. İlham size de geliyor, bana da... insana geliyor, herkese geliyor. İşte insanda bu cihetler var ve önemli olan dediğimiz gibi hep bu cihetlerin, bu yönlerin istikamete, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhaniye ulaşması en büyük cihat da bu. Kişinin nefsiyle yaptığı cihat. Esas operasyon orada gerçekleşiyor. İmanla insanlar arasındaki maniler def edilebilir ve herkesin imana ulaştırılması ve marifeti ilahi ile tanıştırılması esas alınmıştır küçük cihatta da. Bu büyük cihat, küçük cihat kavramlarını sizler zaten biliyorsunuz. Kişinin kendi nefsiyle yapmış olduğu cihat esas en büyük hadisedir. Küçük olan ise dış cihattır ki en büyük olay içte, en büyük olay özdedir. Onun büyük olmasının sebeplerinden belki bir tanesi de, binlercesi vardır da, bir tanesi de insanın içindeki bağlantıları en iyi kendisi bilir. İçindeki duygu yumanı, düşünce sarmaşığını ancak kendisi bilir. Ve o içteki duygular o kadar güçlüdür ki neticesi ya kainata meydan okuma olabilir veyahut kendini iptal ettiği gibi çok yüce bir davaya da büyük bir darbe verme de olabilir. Çünkü içindeki duygular insanın yağ gibidir. Bir manada olgunlaşması çok seri olabilir. Bir anda aleminiz değişebilir, bir anda yönünüzü değiştirebilirsiniz, bir anda kararlar alabilirsiniz. Anlıktır bazı şeyler. Bu anlık şeyler duygudan gelir, duygunun güçlüğünden gelir. Öyle bir olay yaşarsınız ki hayatınızı bir anda değiştirebilirsiniz ve verdiğiniz karardan geri dönmeyebilirsiniz. Çünkü içinizdeki duyguların akışını, Onların yerli ve yerini ancak siz bilirsiniz. Herkese kendi istidadında, kendi anlayabileceği potansiyelde ilhamlar gelir. O duyguyu sizler alırsınız, kendi duygu dünyanızda yoğurursunuz ve bir netice çıkarırsınız. Bir başkası farklı bir neticede çıkarabilir. Kendinizi en iyisiz bilirsiniz. Ve kendinizin problemlerinin çözümü de Yine içinizde saklıdır yine kendiniz bilirsiniz. Allah yine ona göre ilhamları gönderir size. Çünkü okulunu yalnız bırakmaz. Bir başkası sizin duygularınızı o kadar iyi bilemez. Sizin ilacınızın ne olduğunu o kadar iyi bilemez. Bilemeyebilir ve normaldir de. Ancak siz gönlünüze düşen ilhamlarla, duygularla ve düşüncelerle neyin en iyi olduğunu Neyin olmadığını, vicdan şaşmaz, fıtrat yalan söylemez. İçinizdeki duygular, vicdan şaşmaz yani. Bir fetva alırsınız bir yerden, yine de vicdanınıza danışın derler ya, vicdana danışmak lazımdır. Çünkü vicdan, çünkü ben müminin gönlüne sığarım, Öyle bir tuştur ki Öyle bir butondur ki Hakikatin çanlarını da çalabilir Bu yol yanlıştır diye alarm da verebilir Ve verir İşte Duygular bu kadar güçlüdür iç bu kadar güçlüdür Onun için büyüktür Onun için büyük cihattır Büyük suyun Baraja akması Büyük suyun kanalda yol alabilmesi güçtür bir başkası için, bir başkasını irşat noktasında da bir başkasının duygu dünyasına inip orada bazı operasyonlar yapmak ise küçüktür. Çünkü bilemezsiniz. Yine neticeyi verecek olan, yine kararı verecek olan o insanın kendisidir. İç dünyasına o kadar müdahale edemezsiniz. Sadece dış kalıptan, bazı yönlendirmeler, itmeler, kakmalar yapabilirsiniz. Oturtmaya çalışabilirsiniz bazı şeyleri. Ancak yine kararı verecek O'dur. Ve orada dahi din Allah'la kul arasındadır. İmtihan da dahi Allah o şahsa müdahale etmez. Hakikatleri önüne serer, neticeyi O'na bırakır, tercihi O'na bırakır. Orada dahi müdahale etmez. İmtihan sırrının kalkmaması için, adaletsizliğin olmaması için orada müdahale etmez. Çünkü kararı verecek olan O'dur. Çünkü O, karar vermek için dünyaya gönderilmiştir. Ama müsbet karar verir, ama menfi karar verir. Ancak biz o noktada da Allah'tan dua ediyoruz, Allah'a dua ediyoruz ki, Rabbim bizim Karar ve, ben kendim adıma, bizim karar verme mekanizmamızda dahi eksilmeler, aksalmalar ve dahi yanlışlar olabilir ve vardır. Bizim adımıza dahi kararları senler. Bizim o güçlü duygularımızın ama müspet ama menfi onun kararını verecek olan biziz. Cüz'i irade çünkü bizdedir sen vermişsin bunu ama senin külli iraden içerisinde bunu erit ki bu cüz'i dediğin irade bile öyle güç bir şey ki o cüz'i irade bile onu istikamet orada müsbet kararı vermek bile o kadar güç bir şey ki yani onu karar verdirtecek şey onun kumandanı imandır. Çünkü iman verdirir size kararı Ancak Onun ifade ettiği gibi Sallallahu aleyhi ve sellemin imanı elde tutmak Kor ateşi elde tutmaktan daha güç olacak Ahir zamanda Gerçekten o kadar daha güç Gerçekten o kadar zor İnsan olmak Gerçekten Kul olabilmek onun güçlüğünden daha da detaya indiğimizde imanı elde tutmak güç yani. Çok engeller karşımıza, çok e, herkesin farklı şekilde imtihanları var yani. Herkes çok farklı kulvarlarda imtihan ediliyor. Şimdi 60'ında bir teyze ile 45'inde 50'sinde bir amca ile işte 25 30 yaşındaki, 35 yaşındaki bir insanın imtihanı bir değildir yani. Ve o 60 yaşındaki insan da 25 yaşındaki bir genci eleştirirken, ona müdahale ederken şunu düşünmesi lazım ki... Çünkü şu anda karşımda oturan Zat-ı Muhterem'in de geçen hafta da böyle bir tespiti oldu. Yani dedi, ey Zat-ı Muhterem dedi yani sen benim yaşımdayken ne yapıyordun dedi yani. Sen benim yaşımdayken ne yapıyordun? Bu yaşa gelmişsin... Senin artık... işte ne gibi bir problemin yok? Yani problemin yok yani... Tamam kendi kulvarında belki var ama... Bir gencin imtihanıyla senin imtihanın bir mi? Sen benim yaşımdayken ne yapıyordun yani? yani onun için beni eleştirirken... Veya... Bazı şeyleri sunarken... Yani benim potansiyelimi veya benim durumumu düşün... Dersin ki mesela... İşte, ee, yani şunu diyemez. Aa evladım bu da nereden musallat oldu? Yani aman bu da düşünülecek şey mi canım? Demek olmaz yani. Bizim zamanımızda. Yani bizim zamanımızda olayı artık... O kendi yaşındayken... ...kendi kulvarındayken imtihanı vardı ama... ...şöyle bir şey var... ...geçenlerde oldu işte... ...geçenlerde... ...bir zaman otobüste gidiyorum... ...otobüste giderken ben hep... Ee, ...benim kendi misyonum olarak... ...kendi yani bizimle beraber olan insanlar... ...var İnşallah hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştığımız insanlar var... ...biz kendi içimizde değil de daha... Dış dairedeki e, negatif dalgalara diyelim, negatif dalga derken şahıs itibariyle söylemiyoruz, fikirler olarak söylüyoruz. Dış dalgadan bize tasallut olan fikirler üzerinde bir operasyon yoluna girme arzumuz, duygumuz, isteğimiz var ve inşallah inanıyoruz ki yoktan var eden bizi bu yönde bizi istihdam ediyor diye düşünüyoruz inşallah. Yani kendi içimizde değil de... ...hani Allah'ı zaten bilen biliyor. Kendi içimizde vur patlasın çal oynasına ...gerek yok yani. Bilen biliyor yani. Önemli olan hiç bilmeyen, hiç duymamış insanlara bir şeyin gitmesi. Hem yani içinde olan insanlar öyle bir biliyor ki... ...bir kere içinde yani. Çok iyi biliyor yani. Her şey biliniyor. Her şey açık ve net ortada. Yani işte kitaplar var... ...ve dahi işte... Çalışmalar var işte bir sürü bu konularda bilen insanlar var anlatan insanlar var çok yani çok bilen insan çok bir Ha bilip de uygulamayan insan olabilir herkes nefsini daha iyi bilir ancak bir de bunlardan haberdar olmayan insanlar var yani hakikatlerden haberdar olmayan insanlar var. Evet dinliyorum seni. Allah'ım Allah'ım dostlarımdan beni koru düşmanlarımdan düşmanlarımı bana bırak yani. Evet. Allah'ım beni dostlarımdan koru düşmanlarımı bana bırak. Misali ee, dışarıda hiç duymayan dışarıda hiç bilmeyen veya bir şekilde bataklığa batmışla kurtulmaya çalışan, el bekleyen Bizim de duygumuz, bizim de istihdam edilme noktamız inşallah budur diyelim Böyle bir duamız var, böyle bir isteğimiz, böyle bir arzumuz var Böyle bir cihat yolunu seçmişiz ki kendimize Otobüste gidiyordum demiştim. Otobüste giderken işte lise dolayları, üniversite 1-2 dolayları, genç potansiyel enerji, fokur fokur kaynayan duygular, lay lay lam hop hop hop filan. Şimdi Allah muhafaza eleştirme babında değil bir an böyle geçti yani. Bir amca var arkada. En arkadayız. Önümüzde iki tane genç, delikanlı, zıpkın gibi tabiri caizse. Efendim, ha hi falan el hareketleri. Oradan bir tane bayan geliyor Nisa, tayfeyi Nisa'dan. Ona el işaretleri Hah! falan böyle kendi aralarında. Amca belli bir olgunluğa gelmiş. Belli oturtmuş yani. Böyle filan böyle bir yani gönderme yaptı o tarafa doğru ön tarafa doğru yani müdahale ses olarak duygu olarak işte tepkiyi koydu doğrudur veya yanlıştır bilemiyorum ben de ben bir an içimden hani ben de aynı şekilde ya dedim yani hiç dedim hani içimden böyle geçti ve o an kendi lisedeki halim aklıma geldi yani Kendi lisedeki halim aklıma geldi Kendi durumum aklıma geldi Kendi geçmişim aklıma geldi E dedim ki Yani Ya Rabbi eleştirmekten Yani kimin ne olacağı hiç belli olmaz Onun için Yani e, En önemli olay Kendi nefsimizle yaptığımız olaydır en büyüğü budur. Ve... ...şu çok önemli bir şeydir ki... ...eğer ki kendi içimizde... ...şu akan duyguya karşı... ...yani onu eleştirme noktasında... ...yerden yere vurabilirsiniz. Çok örnekler sunabilirsiniz. Dersiniz ki... ...ya işte bak senin bu yaptığın şöyledir, böyledir... ...ne dine, ne şuna, ne... ...anlatırsınız yani böyle. Bunların her biri bir mermidir. Onu... ...dan diye bir tarafından vurur... ...düyüm diye bir tarafından vurur... omuzunu parçalar, kolunu kopartır... ...şu yapar bu yapar eleştirme noktasında... ...ancak orada... ...mermiye ihtiyaç yoktur... ...orada pansumana ihtiyaç vardır... ...orada tendirtiyota ihtiyaç vardır... ...orada... ...açılmış olan gediklerin dikilmesine ihtiyacı vardır... ...orada şefkate ihtiyaç vardır... Orada eleştirmeye değil, orada ince müdahalelere ihtiyaç vardır. Yani bir şeyleri yapıyorum derken de nefis devreye girebilir. Bir hakikati beyan ederken bak ben bu hakikatte haklıyım deyip üstüne üstüne de gitmek o kişiyi o kişinin haksızlığını gözüne de sokmak bazen kutuplaşmalara da sebebiyet verebilir. Orada yapılabilecek en güzel şey yani birinin bir makama geçip gel güzel kardeşim sana bazı şeyler öğreteceğim. Bak ben Allah'ın ayetlerini çok iyi biliyorum. Senin de gördüm ki evet ihtiyacın var. Çok gafilsin. Kalp gözün senin kör olmuş artık. Kalbin paslanmış. Senin bir ameliyata ihtiyacın var. Gel bakalım şöyle otur dizimin dibine de sana birazcık ders vereyim. Ben senin zamanındayken <gülüyor> filan değildir yani. Gel canım kardeşim. Allah muhafaza bak ben de veya sen de neyse artık o andaki atmosfer neyse. Yani gel beraber öğrenelim. Gel beraber e, düzelmeye çalışalım. Demek ki biz kendimizi düzgün görüyoruz ki, demek ki biz kendimizi öğretici bir makamda görüyoruz ki veyahut eleştirme makamında görüyoruz ki eleştirebiliyoruz. Yalnız doğrudur. Yani belki iç dünyamızda eleştirebiliriz ama bunu dış dünyaya yansıtırken o insanın psikolojisini düşünelim. Bir genç kızı görmüşsünüzdür. Çok uygunsuz bir pozisyondadır. Rahatsız edici bir vaziyettedir. Ancak o doğruyu bir ayeti O'nun yüzüne karşı söylemeniz, Allah muhafaza O'nu o ayetten soğutabilir. İş yaptım derken başka şeyler yapabiliriz. Düşünsenize, O'nun o noktada kutuplaştığını düşünsenize.